Kardeş şunu önce söyleyelim tabii ki. Şimdi biz önce bir oturumda şunu kabullenmemiz gerekir. Biz bir tek bir oturumda bütün meseleleri yani, halledemeyiz. Yok. Değil mi? Yarın yine gelirsiniz, yine konuştuk evet. inşallah. O yüzden siz şimdi e, soracağınız farklı farklı meseleler varsa, tamam mı? Bunlardan tamam. bir konuyu seçelim. Siz seçin. Mesela sizin işte bir ama süre sormak... Ama her zaman sormak... yükselemiyoruz hocam. Böyle kısa kısa da bir ufak diye kafamızda kalmaz. Çünkü her bizim işlerimiz var. Sıkıntı oluyor. Şu var zaman... ama bak şu var. Şimdi kısa kısa da şöyle bir şey var. Şimdi bu din çok azayım tamam mı? Biz öncelikle bunu biliyoruz. Çok azayım ve senin söylediğin meseleler akidevi meseleler. Durum böyle olunca biz ya bu akidevi meseleyi 5 dakikada anlatalım abes olur. Zaten aleyhissalatu vesselam değil mi? Mekke'de kaç akide anlattı yani. O yüzden biz bugün anlatırız. Bir hafta sonra otururuz. Çok önemli değil değil mi? Evet buyur inşallah. Hangi meseleyle başlamak istiyorsun? Mesela şu an mesele Allah mekan ve zamanda münezzeh diyoruz. Evet. Ama aynı zamanda gökte diyoruz. Gökte deyince bir mekan belirtmiş olmuyor muyuz? Eğer zat ile aşağı istiva ettiğini kabul ediyorsak eee <gülüyor> semasına inme, Şöyle arş semasına iner diyoruz. Üçte gece müştebilinde. O zaman da zat ile iner diye kabul edersek tevilemek. Bir, mekan belirtmiş, bir mekan belirtmiş olmuyor muyuz? Şimdi o soruna cevap vermeden önce şunu sorayım, mesele sadece Allah'ın aşklı olup olma meselesi mi yoksa genel olarak isim sıfat meseleleri mi? Yani bu aşklı olup olmaması daha uygun şey. biz bunu öğrenmek, yani direkt hani bu gökte niye diyoruz? Şunu söyleyeyim ben sana, ben mesela diyelim ki aşklı olduğunu bir şekilde ispatlasam sen ikna olsan, doğal olarak bu eli de aynı şekilde bizim gibi inanmanı gerektirecek mi? Mesela biz diyoruz işte kudret eli diyemeyiz mesela Allah'ın eline mesela. O onda inanmanı gerektirecek mi? açta da. Yoksa biz toplu olarak isim sıfatının nasıl inanılması gerektiğini ispatlasak ve doğal, doğal olarak da sen de hepsine inansan veya hepsini reddedip de bir araştırmaya girsen bu usul ya, hakkında. Ben, de, ben araştırmaya girmek istiyorum. Çünkü, çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi bazı konularda bir kere aslında konuya şuradan girmek lazım hocam. Hayatlerde tevil mecaz olur mu? Şimdi bu... Bu, bu türlü girmen güzel aslında. Neden? Şimdi biz ayetlerde tevil veya mecaz olmadığını ispatlasak veya böyle inandığımızı söylesek, sen de ikna olsan ne olur? Bütün isim sıfatlardaki sorunu çözülür. Doğru değil mi? Evet, evet. Ama arşa halletsek el kaldı, ele halletsek göz kaldı. Sonu gelir mi? Gelmez. Ben o yüzden az önce sana ama, buradan yaklaşmıştım, anlatabiliyor şey... muyum? Sonuçta ay ayet ya, ya tevil edilir, ya edilmez. Tamam ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela ehl-i sünnete bakıyoruz bazı ayetleri farklı yorum katmıştır. Sen onu tevil zannedebiliyorsun. O yüzden mesele mesele ele aldığın zaman tamamıyla çıkamayabilirsin. Ama usulü ele alsan usul içerisinde verirsin örnek. Ele örnek verirsin, arşa çıkmaya örnek verebilirsin Anlatabiliyor muyum? Kastım anladın mı kardeşim? Anladım. Ha. O yüzden dediğin gibi sen oradan sorabilirsin. Şimdi tevilin neyini sormak istiyorsun? Mesela diyoruz ki Allah... Arşa ise isti, ise istiva, yani istiva et. Evet. Ayetin devamında diyor ki her dayan, ben her zaman sizinle beraberim. Evet. Şimdi birincisini de zatıyla kabul ediyoruz. Burada tevil etmeden direkt bir evet. ikincisinde neden tevil bu tevil hakkı. Ne ediyor tevil Bu nereden böyle bir usul ediniyoruz hani? Evet. Eymen şey hemen, işte yani hemen Gerçi yine sen mücerret mesele örneği verdim. Tevil dedim ben ele alalım. Daha yok. Evet, o tevhidi mi? Al Tevhidiyle alalım. Mi? Şimdi buradan bunun üzerine ben şimdi size tevhidi anlatayım, görüşümüzü anlatayım. Sen onun üzerinden misallendiririz dedim bak. Yine <gülüyor> aynı yere dönüyoruz. Şimdi ben diyorum ki kardeş biz sünnet olarak şuna inanıyoruz. Veya şöyle şu ifadeyi kullanayım. Selef-i Salihin dediğimiz bizim sahabe tabirin ve tabi tabirin ve onların izinden giden günümüze kadar gelen imamlar. Bunların inancı şudur isim sıfat meselelerinde. Kesinlikle ve kesinlikle isim sıfat meselelerinde mecaz yoktur. Aynı şekilde kesinlikle isim sıfat meselelerinde tevil yoktur. Ve her şey zahiri üzerinedir. Tek bir delil dahi yoktur Kur'an ve sünnette zahiri üzerine olmayan. A, e, bu söylediğim isim sıfatla alakalı meselelerde. Bunun sebebi de şudur. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da bize diyor ki biz bu Kur'an'ı indirdik Arapça anlayasınız diye. Tamam. Doğal olarak bu ayetin zahiri bize ne gösteriyor? Demek Kur'an'ın zahiri Arapça biz Arapçadan ne anlarsak onu anlayacağız. Bu bu ayet bizim delilimizdir. Zahir üzerine. Biz bu Kur'an'ı indirdik. Arapça anlıyorsunuz diye. Bu bir. İkincisi lafızlar aslı itibariyle zat kastedilir. E, pardon, zahir kastedilir. Mesela ben sana desem ki, e, ya az önce bizim evde fare gördüm. Ne anlarsın sen mesela? Fare gördüğünüz zannederiz evet. orada. Cidal ile elken. Evet. Ama niçin mouse anlamıyorsunuz? Değil mi? Şimdi aslı itibariyle zahir anlaşılır. Bak Peki, sen bak de şimdi fare gibi adam yok oraya gelmeden şimdi oraya gelmeden şimdi senin söylediğin cümle kullanışlarında değişir ama şimdi ben başka bir şey anlatıyorum ben diyorum ki ilk etapta bizim evde fare gördüm dediğinde ilk aklına ne gelir? fare gelir evet fare gelir değil mi? çünkü neden? fare kelimesi daha çok ne için kullanılır? hayvan için ama biz bilgisayar ortamında olsaydık ya yani fareyi uzak deseydim ben sana sen bana bir tane hayvan getirmezdin ne verirdin? mouse getirirdin değil mi? bu yerine cümle yerine göre değişir bak sen de doğal yönden dille ikrar etmesen de tavırlarınla şu an ikrar ettin ki bunu Türkçe'de de biz bir kelime kullandığımız zaman ilk itibariyle zahir alınır. Ancak delil getirmek gerekir zahirin dışına çıkmak için. Var mı? Şuraya kadar bir itirazın var mı? Sıkıntılıyım ama tamam var. Yani... Hayır hayır sıkıntı evet. neyse söyle çekinme. Hayır şimdi ben e, Kur'an sonuçta bizim gündelik yaşamımız ve normal bir Bak gündelik... daha Kur'an'a geçmeden. tamam. Ben diyorum hayır. ki normal gündelik yaşandığınızda. Ben sadece da... kısaca, kısada öz, evet. Kur'an'da tevil var mı? Ya bunun çok basit bir soru. Var mı veya yok. Bak ben zaten onun cevabını verdim yani. sana. Ne var diyorsunuz? Tabi Kur'an'da tevil yoktur. Ha tevil yoktur. İsim ve sıfat konularını Evet şimdi tamam. şöyle tamam. Şöyle, tamam. şöyle şöyle. Tevilin içine ne yüklemek de önemli. O, ben eğer tevil hakkında evet. mütahir yani son dönem insanların kastettiği tevili kastediyorsan Kur'an'da Burak e isim sıfatları hiçbir ayette tevil yoktur. Evet. Ama bak ben şimdi bunu niçin örnek verdim? Şunu anlamak için. Ben sana zaten konuşmamın başında tevil yok dedim ama fareyi niçin örnek verdim dedim ki biz gündelik yaşantımızda bile bir cümle kullandığımız zaman ilk etapta zahir anlarız. Zahirin dışına çıkmak için başkası delil getirir. Yani sen bana diyemezsin niçin sen bunun zahirini alıyorsan. Zahir zaten açık demek. Biz zahirini alırız. Aynı, aynı az önce fare gördüm demen gibi. Tamam Ama laboratuvar ortamında olsa pardon bir bilgisayar ortamında fare desem ben sana sen tabii ki ne anlarsın mouse anlarsın asıl itibariyle çünkü bulunduğun ortam ve konum farklıdır o zaman sen yırtıcı hayvan pardon o ufak hayvan anlasan hata olur değil mi? Ee, tamam. ha, şimdi buna göre o yüzden ben diyorum ki biz asıl itibariyle zahir alırız ve zahir konumuna göredir. Her zahir kendi konumuna göre zahirdir. Her zahir nasıl ki bilgisayar ortamında fare zahiri zahir itibariyle mouse ise mouse zaten biliyorsun İngilizce Bilmiyorum. kelime fare demek. Ama normal da... normal yaşantımızda da işte bir evde ben gidiyordum divanın altında fare gördüm dediğinde o ortamda deneyi gösterir, hayvanı gösterir. O zaman laboratuvar ortamındaki fare mouse için hakikattır. Tamam? Bilgisayar ortamdaki fare Maus'u için hakikattir. Düvanın altında gördüğüm fare de ortam için hakikattir. Ve zahirdir. Biz evli sünnet olarak böyle inanıyoruz. Şimdi sen buna karşı bir itirazın varsa söyle. Şimdi ben, doğal olarak ben sana ne söylemiş oluyorum? Şimdi Di diyorum ki bize göre mecaz yok ve tevil yok. Buyur şimdi, şimdi istediğini sorabilir. Sonuçta fare de desek Maus diğer ismi sonuçta yine de o farenin olduğunu gösteriyor. Hani bir fare var diyorsun. Evet. evet. Şimdi şöyle soruyu şöyle engellerim. Evet. Allah Arş'a istifa etti derken direkt zatıyla istiva ettiğini anlıyoruz. E devamında da diyorum ki Allah sizinle beraberim diyor. Evet. Burada neden ilmiyle anlıyoruz. Sen yine tamam sen yine mücerret meselelere girdin. Eee daha tevli karşılıklı anlamadan. E ama müshaller üzerinden devam edelim sorun değil. Zatenersen sen böyle şey yapmaya devam edeceksin bu konuda inat etmeye. E, ben sana o zaman ya? şöyle söyleyeyim. Tamam. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi biz ehli sünnet olarak tevli reddettiğimiz için, meclisi reddettiğimiz için evet. bu ayetleri de olduğu gibi zahiri üzerine anlıyoruz ve zahirin dışına çıktığımıza dair hiçbir delil yok. Ee, mesela biz ne diyoruz? Rahman, errahmanu Alel arş istiva. Rahman arş'a istiva etmiştir. Yani nedir? Biz istivayı, bak şunun da anla. Biz istivayı oturmak diye anlamıyoruz. İstivayı oturmak diye anlamıyoruz. Allah arş'ın üzerine oturmamıştır. Oturma sözü batıldır. Tamam mı? Batı, böyle, şey. böyle bir şey yok. Ama arş'ın üzerindedir. Bu Nasıllığı arşı da bilmiyoruz. İstiva üstte olmak. Üstte olmak. Peki bir şey, şimdi, istivanın Arapçada 16 tane deyimi var. Ama şimdi yani? oraya da gelin. Ben ha, de, tamam. De tamam. Devam tamam, tamam. Evet. Şimdi ben dedim ki sana Arş'a Allah subhanahu wa ta'la ta istiva etmiştir. Şimdi bak ben neden söylüyorum kardeş? Ben diyorum ki eğer cümlemi tamamlarsan sen şimdi bana bir biraz sonra diyebilirsin. Ya sen az önce Allah Arş'a oturdu dedim falan değil mi? Sonuç ona çıkabilir. O yüzden ben istivada net olarak bunu öğrendiğimizi İnanım. bir dinlemen lazım. Tamam. ne diye inandığımız. Tamam. Şimdi ben diyorum ki biz istivada şuna inanıyoruz. Allah Arş'ın üstündedir. Ama bak bu üstündeliği nasıldır? Bunu bilmiyoruz. Çünkü neden? Biz gayba iman ederiz. Allah'ın bize bildirdiğinin dışında biz bir şey bilmiyoruz. La ilme lena illa ma allemtene. Melekler ne diyor Allah'a? La ilme lena illa ma allemtene. Senin bize öğrettiğinden başka bir ilmimiz yok. Allah bize öğretti. Ne öğretti? Arşın üzerinde olduğunu. Nasıl? Öğretmedi. Onu Allah'a havale ediyoruz. Hmm. Aynı Allah subhanehu ve teala ne dedi meleklere? Dedi ki bak bu isimlerdir. Bunu kime sundun? Ee, ben bunu Adem'e öğrettim. Şimdi size sunuyorum. Verin isimlerini. Melekler dedi senin bize ne anlattıysan biz onu biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Şimdi biz diyoruz ki Allah arşın üzerindedir. Nasıllığını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki, şunu biliyoruz. Şunu da çünkü öğretti bize Allah. Allah'ın arşın üzerinde olması bir kulun, bir tahtanın, bir arşın üzerinde olması gibi değildir. Çünkü neden? Kişi bir şeyin üzerindeyse ona değiyordur. Asıl itibariyle, asıl itibariyle değiyordur ona. Ve ona muhtaçtır. Bazı cihetlerde. Bazı cihetlerde değildir. Tamam Yani Allah subhanehu ve teala kul ile kulun e, arasında fark vardır bu anlamda. Biz buna inanıyoruz. Şimdi bunun üzerine söyleyeceğim bir şey var mı? Ayetin devamında da sizinle beraber umuyor Evet. Şimdi Allah subhanehu ve teala sizinle beraber. Evet. Allah azze ve celle bizimle ilimle beraberdir. İlim diyorsunuz ama? Bakın tevhil ettiniz. Tevhil etmedim ben. Neden tevhil etmedim? Ay, olduğu gibi neden? Evet. evet. Olduğu gibi inanıyoruz zaten. Bu olduğu gibidir. Neden? Dinle. Şimdi evet. cevabını vereyim. Şimdi nasıl fara ortamda olduğu gibi ise bu ayetin sihak ve sibakında da olduğu gibi. Bak şimdi Allah Kur'an'da diyor ki namaz kılanların vay haline. Ne yapacağız namaz kılanları biz? Ne yapacağız namaz kılanları? Evet. Zahirini alıyor musun sen namaz kılanların vay haline? Evet. Nasıl alıyorsun sen? Zahirini mecaz anlamında alıyorum. Olur mu mecaz anlamında alıyorsun ya? Al haline derken yani çok kötü durumda olduklarını söylüyor hocam. Evet. Yani Onu kabul anladım. ediyor musun namaz Aynen. kılanlar çok kötü durumda. Evet. O zaman namazı terk edelim. Namaz, namaz kılanlar çok kötü durumda mı? E tamam namaz kılanlar çok kötü durumda ama mahvolduk o zaman. ben namaz kılıyorum, sen de kılıyorsun. Namaz hayır, namaz kılmayalım. Namaz Allah Azze'ye ki namaz kılanların vay haline Ha namaz kılanların vay haline derken ayetin devamına bakmalıyım. Evet. O zaman bu ayette de devamına bak. Şimdi Allah, sen tutup ayeti koparıyorsun nerede olursan sizle beraberim, ondan sonra tutuyorsun diyorsun ki bak sen bunun zahirini al, hayır devamını da getir önüne de getir. İmam Ahmet diyor ki, İmam Ahmet ehl-i sünnetten mi sana geldi? Tabii Güzel. İmam Ahmet diyor ki, Hamde Mesailerinde, bu ayet ilimle başlamıştır, ilimle sona ermiştir. Arap dili edebiyatında ve Kur'an'ın fıkhında senin de az önce kabul ettiğin gibi önü arkası derin. Bu önü arkası meselesi tefsir iliminde baktır Tamam mı? Biz önüne de baktığımızda arkasına da baktığımızda Allah ilimden bahsediyor. O yüzden İmam Ahmet diyor ki buradaki ilim ilmi beraberliktir. O zaman bu ayetin zahiri İlmiyle beraber olmasıdır. Bunu tayin eden ne benim zihnim, ne İmam Ahmet'in zihni. Bizzat, daha bitireyim, bizzat Allah subhanahu teala'nın tayin etmesi. Neden? Çünkü ehl-i sünnetin icmasıyla. 73 fırkanın da icmasıyla batini kafirler hariç. Geçmişte gelen. Bir ayet ancak ve ancak siyak sibakıyla elanılır. Yani ön-i arkasıyla elanılır. Aslında sibak siyak da denmez ona. Sibak ve li lihak denir, ortak ismi sibak, siyaktır. Yani önü arkası. Tamam mı? çok da bura girmek zorunda Çünkü bir şey söyleyeceğim. Tamam, mi? tamam bitireyim ha. gir. Dolayısıyla dolayısıyla önünü, arkasını birlikte ele aldığımızda biz buradaki beraberliğin ilmi beraberlik olduğunu anlamış oluyoruz ve tevil etmiş olmuyoruz. Şimdi bunun üzerine buyurun. Şimdi diyorsun ölüyle peki ölüyle arkasını alırsak ben de niye diyemeyelim ki bizde İlmiyle oraya hükmetti. Önüyle arkasıyla alırsa. Evet şimdi Allah subhanahu ve teala önüyle arkasıyla. Şimdi önüyle arkasıyla alması Allah subhanahu ve teala'nın. Ma'a dediğin senin. Ma'a be beraberlik dediğin. Onunla mı bağlantılı ilintilidir? He? Yoksa bizzat istivanın kendisiyle mi ilintilidir? Biz şimdi bak ben sana şimdi tutarım. Bakara'nın bir baş ayetinden bir şey alırım, son ayetinden bir şey alırım, ortadaki ayetiyle ilintili yaparım. Al sana derim, bu mesele böyledir, böyle bir ilim yok, böyle bir şey yok. Ben her şeyi her şeyle bağlayabilirim. O kadar çok ayeti birbirine bağlayabilirsin ki, hayır. Cümle siyakı, cümlenin akışı, o kelimelerden istivaya mı has, ilmin istivaya mı has olduğunu belirtiyor? Yoksa mea'ya mı? Mea'ya belirtiyor. Neden? O sizle beraberdir, sonra ne diyor onun peşinden? Sizin ne yapmakta olduğunuzu bilir. Bak M'a aile ilişkinin ilk. Peki, Sen tutup eğer o ilmi kafana göre bir kelimeyle ile ilişkilendirirsen ve bu ilişkiyi zorunlu bir ilişki olarak görürsen bu senin kimi takip ediyorsan o alimlere göre de batıl. Neden? Çünkü ben 73 fırkıya dedim. Sen bana istediğin alimi grubu söyle. Ben onların tefsirinden sana siyak sibakın şart olduğunu ispatlayabilirim. Peki, bu bir o, ikincisi. Siba etmek anlamı Arapçı'da ne? Şimdi tamam. Şimdi bu ikinci soru. Evet ikinci soru. O zaman biz buraya kadar tevil etmemişiz. Tevil etmediğinizi söyleyeyim, ben Tamam, Genel tamam. Şeyimizde. Şimdi o zaman tevil etmediğinizi söyleyeyim değil, varsa itirazını söyle, ondan sonra ikinci mesele geçeceğim. Tam kafam yatmadı hocam, onu söyle bakacağım ama yine de benim Tamam, yapacağım. o zaman sen tamam. bak. Güzel, güzel. demiyorum, güzel. yalnızsınız demiyorum. Tamam o zaman. Bu, bu bir kademedir zaten, yani, elhamdülillah. Yalnızsınız şimdi, Evet, şimdi buyur sor, ikinci sorunu sor. E, i̇stivan, e, yani herkes de bunu öğrenmeyecek. İstivanın, Arapçada 16, tane anlamı hatta şey diyorlar. Bir kağıt kalem verebilir misin şu? Salonun üstüne de şu, Şimdi eğer Arapça bu tane. kadar anlaşılır bir dil ise, evet. anlaşılır bir dil ise sizin görüşünüzde oraya zatile Şurada şurada var şurada bak var. Zatile yükselmek anlamında alıyorsunuz. Hükümlü alıp altına alamıyor. Eğer derseniz ki, hayır buradaki Arapçada anlamı bu, bu kadar Arap alimi neden bu görüşte olmayan halinde? Onlar da Arap mi? orada mi? Da onlar da öğrenmedi mi bu Arapçayı? O anlamdan dinlenme değil mi? Meclis ve eğitim mı? Şimdi, da, şimdi aslında sen biraz önce söylediğine ters düşüyorsun ama ya alim bir şey diyorsa, ben gerçi senin o görünüşüne hiç katılmıyorum da Alim bir şey diyorsa illa delini getirecek dersin başında daha bu kayıda başlamadan önce sen söyledin de Şimdi ona tartışıyorsun Ya diyorsun ki bu kadar alim böyle demişse Ona ters bir kez. Şey, siz nereden... Hayır, şimdi siz, ona ters, ha. ona ters. Sen şimdi ama yine sor sorunu. O söylediğin evet, üzere ters. ters Halbuki ben öyle inanmıyorum ha. Şunu söyleyeyim. Biz Hı. alimlerin görüşünün dışına çıkamayız. Ben ona inanıyorum. Hı. Senin gibi inanmıyorum. Yani bir alim bir şey söylediyorsa illa delilini getirecek. Öyle bir şartiyet yok. Siz öyle bir şart yoksa o zaman hocam bizim düşüncelerimizde de şart aramamız. Hayır o anlamda değil. Sen şimdi bana ne söyledin? Ben şimdi şimdi bak konuşmaya başlamıyorum hocam. Dedim ki size. Bir yerde sıkışınca hemen alimler böyle dedi. Ben de söyledim ki aynı bir siz bunun istivanını Hayır devamını getirin hemen şimdi. Alimler böyle dedi. Alimlerin delil getirmesi gerekir dedim. Evet, şimdi sen saman diyorsun ki bu kadar alim istiva. istiva demiş. Hayır evet. alimler delil getirsin o zaman istivan anlamına dair. Ben de derim sana evet, sonra tamam. gelme. O aynı zaman şey. ben senden delil isterim. Sen benden değil. Delil getir istivanın farklı manasına geldiğini derim aldın mı? Tamam, usulüne geliyorum. farklı ama yine ben senin söylediğine tamam. cevap vereyim tamam. şimdi sen bana dedin ki istivanın tamam. 16 tane manası var gerçi ben sana tamam. burada katılmıyorum daha çok var tamam, ama olabilirim. önemli değil iki tane de olsa senin maksadın muranın tamam. yerine gelmiş olayım şimdi diyorsun ki sen burada niçin hükümdarlığı ele almadın? hükümdarlığı evet, evet hükümdar hükümdarlığı, hükümdarlığı, ele almadın, hükümdarlığı ele almadın tamam, tamam. yani doğal olarak senman ne diyorsun? diyorsun ki Allah azze ve celle burada istivayı kullanmış Hükümranlığı ben ele aldım. Şimdi ben sana şunu öğrenmek istiyorum senden. Ben hükümranlığı ele alsam, tamam mı, sana göre doğru bir itikat mı? Hükümranlığını kurmak evet, mı? Evet. Ee, Sen neye inanıyorsun yani? Ben Allah arşa istifa ettiğine inanıyorum. Evet. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ee, yani i̇stifa etmenin orada bulunmak olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hükümranlık kurulamıyor. Çünkü bir hani... Hükümranlık ben olarak. Gördü dersek bir şey, sonuçta Allah'a... Peki, şimdi 16 manadan, tamam 16 sağlıklı... manadan siz üstte olmayı iptal ettiniz. 16 manadan tuttuğunuz hükümdarlığını alın. Ne oldu geriye kalan 15 manada? Peki siz aldığınız zaman geriye kalan... Hayır, hayır. Ben şimdi senin akideni öğrenmek istiyorum. Ben zaten akidemi anlatacağım. Ben seni önce bir tanıyım. Ben şimdi sana soruyorum. Geriye kalan 14 mana ne oldu? O 14 manayı o anlamda kabul etmiyorum ben ben. Ne ne ne ki o 14 hükümranı. manayı. Hayır, şey. Öyle işte, ne ki o 14 manayı kabul etmesin. Hayır hayır o 14 manayı ne ki kabul etmedi. Hayır diğer, mesela ben hükmranlığı aldım mesela... Kardeş ben onu sormuyorum. Sen zaten hükmranlığını aldın söyledim bana. Bir daha evet. tekrarlamana gerek yok. Ben sana diyorum ki geriye kalan 14 mana ne oldu? Ne oldu? Hocam? İşte ne? ben sana soruyorum. Sen ne, ne neydi ki o manayı ne oldu iptal ettin? Tamam şeyi iptal ettin arşın üstünde olmasını iptal ettin. Sebebi de ya Allah maklul benzemiyor diye evet, bir tane biz... cümle söyledin bana güzel ben de diyorum ki tamam kabul işte. e, Geriye kalan 14'ü aldın. Almış oluyorum zaten hükümlü Hayır Allah. almış oluyorsun. De. Alıyor musun ne? Alıyor musun? Ya tamam hepsini 14'ünün ayrı, ayrı ayrı anlamı yerini bilmiyor musun? E, bilmiyorsan e, o zaman nasıl bir tanesini alırsın gelirlerini iptal edersin veya gelirlerini nasıl terk edersin? Peki bir şey mi? Siz de anlatın. Tamam. O, zaman, tamam. o zaman, zaman ben anlatayım. Güzel. Ama bak sen şunu araştır. Niçin sen bir tane alıyorsun? Tamam? Onu tamam. da yaz oraya. Not tamam. al tamam. inşallah. Tamam, not alacağım? Not zaman. al. Evet. Not alsın oraya kaydır. Şimdi <gülüyor> ben sana söylüyorum. Biz neden bir tanesini alıyoruz? Biz ehl-i sünnet olarak. Sahabe tabi'nin tabi'yi tabi'nin icma ettiği için o manayı almalarına biz ondan dolayı alıyoruz. Bu bir. Nakil istiyor musun benden? Nakil de yazdan da oraya bakabilirim. Nakil e, yaz. Ya yes, im İmam İmam ka e Katad Buhari'de istiva üst olmaktır diyor. Ona bakacaksın tamam? Hı. Bu bir. Veya e Mücahit or orayı tam hatırlamıyorum Buhari'de tamam? Hıh. İbn Abbas'ın talebeleri İmam Katad. Bu bir. Şimdi buna bir itirazın var mı bu sözüne? Yok bakacağım hocam. He tamam. İkinci şey. 1 dedik niçin dedik biz? Sahabe tabin, tabi tabe tabin icma etmiştir. Aynı şekilde onlarca icma vardır Allah'ın arşının üzerinde olduğu. İmam Zehebi senetleriyle, senetleriyle, nasıl hadiste senetler var? Senetleriyle bunu uluv risalesinde ispatlıyor, dönüp bakabilirsin. Tamam mı? Tamam. Doğru. İkinci sebep de bu. Gerçi bu birinci sebeple aynı. İkinci sebep, Arap dilinde istiva kelimesi, istiva kelimesi, Kur'an'da da, sünnette de, Arap dilinin bizzat kendisinde de bir sürü manası var. 21'e kadar falan çıkıyor bu. Evet. biz bunlardan bir tane almamızın sebebi istivanın yanında ala kullanılması onu da yaz istiva Anladım. ala ile kullanıldığı zaman tek bir manası vardır Ne hocam? üstte olmaz peki ben işte hocam ben de size şunu onu soracağım arabistan'da yetişmiş arabistan'da alim olmuş sizin görüşüde olması önemli değil yani bir arap olarak arabistan'da eğitim almış evet. ala istivayı neden sizin anladığınız gibi anlamıyor da anlamıyor değil, anlamıyor değil. bak anlamıyor değil Hangi arabı getirirsen getir. Ha, işte onu söylüyorum hocam. Üstte olmak amlar. Neden? Olmanın. Neden? İbn Mali'yi biliyorsun. Mali Üstü olmak üstünde bak. olduğuna dair midir zatına işaret midir? Baş bunu kardeş. Konu çok farklı gidiyor yerlere. Tamam mı? Ama bak, yani burada... tek tek mesele. Şimdi ben hepsine cevap versem kendime aslında kendi menhecime bir noktada ihanet etmiş olurum. Neden? Tamam. Yani sen bana ne dersen ben ona cevabını vereyim. Nasılsa cevabını biliyorum. Tutayım, alt edeyim, Hayır, bizim öyle bir amacımız yok. Benim amacım Allah'a yemin olsun ki sana hakkı anlatmak ve hidayetine vesile olmak. Ama bununla e, sorumlu değilim çünkü o güç beni benim elimde değil. Ben sana hidayet edebilirim. Ben sana hidayet edebilirim ama irşad babında, yol gösterme babında hidayet edebilirim. Ama seni yola sokamam. Benim niyetim bu. O yüzden bak daldan dala eğer atlarsak mesele gelmez. Bak şimdi seni araştıracağın 10 tane mesele birikti. Doğru değil mi? O zaman he, bak tabii Allah için bak. Konuşalım. Bak, al ben sana şunu da vereyim. Bak, burada benim... E, şu kartla bana ulaşabilirsin, Hı, tamam mı? Tamam. Onda bilgiler var, bana ulaşabilirsin onunla, tamam mı? Daha seninle görüşelim inşallah. Şimdi bak, kardeş Şunu bilelim önce. İstiva, ala ile kullanıldığı zaman tek bir manası var. Bana gidip eğer dersen ki, ya Suudi Arabistan'da, ya Suudi Arabistan'da veya Mısır'da e, halk normal Arapça konuşmayı bilmiyor. Onlar Avam Arapçası git hiç dünyadaki bütün ilim ehli ama fasih Arapçanın dışına çıkmamış bütün ilim ehli ne git? İstiva ala dediğinde alayla kullandığı zaman tek bir manası olduğunu söylerler. İstiva ala ile tek bir manası vardır. Ne demek hocam? Üstü olmak dedim ya. Olmak. Bu bir ikincisi. O yüzden Tabereh, İbni Kesir, İmam Berevi Berabi gibi bütün ehli sünnet tefsirleri de ki sen de bu tefsirleri kabul ediyorsun. Evet, i̇stivanın ala ile kullanılmış haline üstü olmak anlamını veriyor. Üst olmak evet olarak. O yüzden istiva evet 21 manaya gelir ama çeşitli kullanmış halleriyle gelir. İstiva ala ile kullanıldığı zaman tek bir manası var. Bak kardeşim benim sana Ülük. nasihatım tek tek meseleleri tartışmayalım. Evet. Tamam. Ben şöyle yapalım istiyorum senden Bak bu meseleleri araştır. Araşayım. Tekrar gel ama. Tamam, Biz oturalım Allah için konuşalım. Tamam. Ve şunu da yapalım bak. Dersin başında da söylediğim gibi veya kayıtta söyledim mi, kayıttan önce mi söyledim ama hatırlarsın. Dedim ki biz illa meseleleri bir anda bitirmemize gerek yok. Çünkü bunlar öyle azim meseleler ki Allah korusun insanın cenneti ve cehennemiyle alakalı meseleler. Bak bunda zelle kabul etmez bu meseleler ayak kayma. O yüzden bunlar önemli kardeş. Bak ben sana diyorum ki bütün ehli i sünnetin icmasıyla. Tamam. Bütün ehl sünnetin icmasıyla ehli sünnet Allah'ın arşının üzerinde olduğunu ima etmiştir. Dört mezhek imamı da bundan dahil ve ehl-i sünnet tevil etmemiştir. Ama ben sana şurada şunu söylüyorum. İnşallah nasıl yapalım? Ee, siz kardeşle buraya değil de benim evime gelin inşallah bir ara. ve Benim evimde kütüphaneme girelim. Ben orada size orada size e, kütüphaneden bizzat okuyarak Göstereyim. Hatta siz alın bir kısmını benim işaretlediğim fotokopi çekin. güvenmiyorsanız eğer. Gidin he, gidin birilerine de tercüme ettirin. Ki sizin eğer görmeniz bizzat gözünüzle görmeniz Allah'ın izniyle e, Hakk'a daha yakın olmanızda inşallah daha çok etkisi olacaktır. Şimdi siz buradan gidersiniz. Şeytan biliyorsunuz. Şeytan uğraşır hakkın önüne geçmek için. Size vesvese verir. Der ki ya onun yanına gitme. Bana da vesvese verir. Ya otur yat yorgunsun konuşma falan der. Şimdi senin de onu aşman lazım, benim de sana anlatmak için bunları aşman lazım. Bak bu kardeş beni çağırdı dün, değil mi? Dedi ki hocam işte sabah geldim, bak ben sabah erkenden kalktım, işlerim vardı hallettim, geldim buraya. Allah için, tamam? Biz bunları aşmamız lazım. O yüzden şimdi tek tek mesele sonu gelmez. Ama istediğin kadar mesele sor, bitmez, sonu gelmez. Ama bak sen belli bir araştırmaya girersen benim söylediklerimin üzerinden şey olacaktır ve bu konuda belli bir seviyeye ulaşacaksındır. Eee böylelikle inşallah aydın olma yolunda ilerlersin bu anlamda. O yüzden benim sana tavsiyem şunu da araştır. Ehli sünnetten ehli sünnetten istivayı kim tevil etmiş? İsim sıfatları kim tevil etmiş? Ve bunda bir örnek var mı ehli sünnette? Bulamadığın zaman ben işte e, Arapçadan delil getirdim, ayetten delil getirdim, hadisten delil getirdim. Ben kimim, sen kimsin? Ha? Değil mi? 3 asırın yapmadığını biz yapabilir miyiz bugün? şimdi ben sana son şunu da söyleyeyim anla diye sen dedin ya tam ikna olmadım ki ben seni e, ikna etme niyetim var e, niyetim var ikna etme niyetim var ama ondan sor ondan sorumlu değilim o yüzden ben sana bu niyetime binaen sana bir şey daha anlatmak istiyorum şimdi sen dedin ya ayette nerede olsan sizle beraber bak kardeşim beraberlik manasının beraberlik manasının birçok anlamı var bak mesela Arap der ki bir kardeşine sen eşini boşadın mı der hayır eşim benimle beraber der. Eşi yanında mı? Değil. Doğru mu? Bir arkadaşına mektup yazarsın. Dersin ki kardeş merak etme ben seninle beraberim. Bir sıkıntısı var. İki. Bu bu şeker ile beraber. Hayır. Hepsi de hakikattir. Kendi cümlesinde. O yüzden sen bize tevil yaptın diyemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hayır. Mı? Mesela bir ayet var hocam. İşte doğuya da dönseniz, batıya da dönseniz. Benim veçimi görürsünüz. Evet. Benim cihetimi görürsünüz. Vecih evet. kelimesinin Arap dilinde iki manası var. Ne hocam? Bak. Birincisi. Yüz mü? Yüzdür. Birincisi de yöndür. Biz burada yönü mü alacağız? Bak şimdi, yönü alıyoruz. Sebebi ne? Ben sana şimdi örnek vereyim şimdi kardeş. Bak şimdi, bunu da anlatayım, meseleyi kapatalım, evet, tam, tamam. Çok uzatmaya gerek evet. Şimdi bak, nereye dönerseniz dönün Allah'ın veci oradadır. Tamam? Şimdi diyorlar ki, biz zahirini aldın o zaman ehl sünnet. Biz diyoruz ki bak, vecih kelimesinin Arap diline döndüğünde, iki manası vardır. Birincisi yüz, birincisi de cihet. Kıble dediğimiz olay var ya, cihet. Şimdi, Ayette kardeş şöyle bir olay vardır. Bazı kelimeler vardır Arapça'da, öyle anlatayım sana daha iyi olur. Müteradif kelimelerdir bunlar. Bazıları vardır mütebain kelimelerdir, bazıları vardır mütedad kelimelerdir. Bunlar ne demek? Eş anlamlı kelimeler vardır. Eş anlamlı kelimeye iki tane örnek ver bana. Eş kara siyah. He kara siyah. Buna eş anlamlı kelimeler denir, müteradif kelimeler denir. Bu bir. Bunu hallettik. Mütebain kelimeler vardır. Tamamıyla birbirinden ayrı anlamlar içeridir. Siyah beyaz. Ha, siyah sıcağı. beyaz, e, bilgisayar, domates gibi. Hı. İki tane ayrı kelime. Ve kelimelerin çoğu bu şekildedir zaten. Bir de kelimeler vardır, zıt anlamlı kelimeler. Mesela soğuk sıcak. Tamam Bir de kelimeler vardır, el fazul muşterekeş işte bizim konumuzla alakalı. Tek bir lafız olup da birden fazla anlamı olan. Mesela yüz kelimesi Türkçe'de düşün. Kaç tane anlam var? Yüz. Rakam olarak yüz. Suda yüzme emri olarak Hı. yüz değil mi? Şimdi bu ayette böyle. Nereye dönürseniz dönün Allah'ın veci oradadır. İki manası var bir cihet bir yüz şimdi ayette böyle bir ihtimal dahil olunca yani nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır veya nereye dönerseniz dönün orası Allah'ın kıblesidir iki anlam oldu burada yüzde 50 yüzde elli doğru mu iki anlamı varsa yüzde elli yüzde 50. şimdi ehli sünnet burada ne yapar usulde tefsir usulünde ne yapar eğer bir kelimenin birden fazla anlamı varsa o iki o anlamlardan hangi birisinin o ayetin anlamı olduğunu ne tayin eder Ya ayetin içindeki özel karineler, özel alametler vardır. Az önce maa kelimesi var ya, onun gibi biz özel karine verdik elim Ya özel karineler vardır ya da dış, dıştan karine vardır. Başka bir ayet veya hadis o anlamı açıklıyordur. Şimdi biz buna bakalım. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır. Bak şimdi kardeşim. Bu ayetin iniş sebebine baktığımızda dış karine ile bunun cihet olduğunu anlıyoruz. Bu kıble hakkında inmiştir. Beş tane sayı hadis var bu konu hakkında. Seferde kıble hakkında nereye dönecekleri durumu işgal oluyor. Allah diyor ki nereye dönerseniz dönün Allah'ın vecuradadır. Yani kıblesi o taraftır. Neden? Çünkü ayetinin sebebi ne? ile alakalı. Yani harici bir karine bunu tayin etti. Doğru mu? Ama nerede olursanız onunla Allah sizle beraberdir. dahili karine onu tayin etti ilim olduğunu ve harici karine de onu tayin etti. Çünkü cariye sordu Allah nerede? Nebis Aleyhisselam dedi ki e C cariye dedi ki değil mi? Fissemâ semâdadır dedi. Bak harici karine. Nerede? Anlatabiliyor muyum? Bak bu söylediğim hadis Müslim'dedir. Ne yapacağız bu hadisi? Ama orada sema illa hocam sema demek şeyde demek yani sema demek illa kökte de, de mi demek Ben sana şimdi yine şimdi kelimelerin bir sürü bir saat açıklamasını yapmıyorum abi, ama o. sana ben en basit örnek vereyim sağ yukarı kaldırıyor bazı lafızlarda. O da bir ölçü benim için hocam. Bak o asıl zahirin dışına çıkmaktır ama. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şey derlek düşün. Hmm. Müdür sizin üstünüz mü? Müdür benim üstüm. Ha işte müdür üstünüz. O üstlük bak ama... Bak şimdi kardeşim bak şimdik. Allah diyor ki biz kıyamete kadar müminleri Peki. kafirlerin üzerinde tuttum. Ya yani sen illa yine e şeye giriyorsun. Hayır hocam hayır. Ben hocam. sana söyleyeyim. Tamam güzel. Senin söylediğin cihattan giderim. Evet. Senin üstündedir diyorsun müdür. Yani ne üstünde? Yani manevi olarak. Evet. Kademe olarak. Üstünde. Güzel. Evet. Ben sana söylüyorum. Şimdi diyorum ki müminler kafirlerin üstündedir kıyamete kadar diyor Allah. Üzerinde durmuyoruz herhalde değil mi? Tabii canım, o e, makam almalı. olarak evet. üzerinde duruyoruz. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi sen de diyorsun ki işte aynı şekilde o yüzden ben sana ayetten örnek verdim. Sen illa müdüre çıkmana gerek yok. Ayette bile senin söylediğin anlam var. Kademe olarak yukarıda. Biz bunu inkar etmiyoruz zaten. Tamam Biz bunu inkar etmiyoruz zaten. Ama cariye meselesini öne aldığında cariye meselesini öne aldığında sen cariye meselesini ele aldığında bizzat iç karine ve dış karine de gösteriyor ki bunun he iç karine ve dış karine de gösteriyor ki bunun Sema'nın anlamının ne oldu Yukarıda olduğu, cariyenin yukarıda kastetti Neden? Ama cahil bir cariye değil mi hocam? Bak kardeş Cahil cariye de Bunu kim ispat ediyor? İkrar ediyor, Nebis İslam ikrar ediyor Bak şimdi Bir kayda vardır <gülüyor> Eğer bir insan Bir beyanı muhtaçsa O beyanı geciktirmek peygambere caiz değildir Fıkhi meselede bile Tamam? Fıkhı. Sen tutmuşsun akidevi meselede Diyorsun ki ya o cahil değil mi? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem batıl küfür bir şey söyledi abi O, o Nebi değil, sallallahu aleyhi ve sellemin ikrarı küfür veya batıl önemli değil. Görülmüyor yani, yani bunu yüceltme anlamında. Hayır bak şimdi bunu eğer semada olarak kabul ettikten sonra diyor sen dedin ya cahil o. Ben sana diyorum ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada ikrar ediyor Tamam mı? Bu iki ayrı konu. Biz sana diyoruz ki sen şimdi diyorsun ki orada burada ne kastediyor? E, konum olarak kastediyor. Ben sana diyorum ki bak. Bak şimdi ben sana diyorum ki konum. Güzel ben senin mecrandan gireyim. Bir sürü yoldan buna e, e, reddiye var ama ben sana sadece Hı. anlayacağın ciddiye e, anlatayım. Şimdi Sema diyorsun ki hem konum anlamına geliyor ha he? hem de ne anlamına geliyor? E, mekan anlamına geliyor. Doğru mu? Evet. Sen diyorsun ki ben konum anlamını alıyorum ve birini terk ediyorum. Öyle oluyor hocam. Konum... Şimdi iki anlama geliyorsa neden biz bir anlamı alıyoruz? Peki ben size şöyle o zaman yaklaşayım konuyu Siz şöyle gecenin üçte birinde de Abi ona geliriz. Ondan gelir bile bir... kalalım hocam evet. ben bunları bir bakayım. Ama şunu, onu da yaz o zaman. Evet. Sen neden konumu alıyorsun da onu terk ediyorsun. Hocam, bak ya? ben sana diyorum ki ben ikisini alıyorum mademki madem umum. Aslında konumda değil, yükseklik hayır, hayır, alınıyor. Mademki yüksek umum loyuyeti yani alıyor. Yani o semada da seman... derken konum değil. O onu Allah uluviyettir, yüksektir yani o anlamda. Yücedir, yüce, yücedir. Ben onu, ben onu söylüyorum zaten. İşte benim kastım diyorum ki, Sema'nın iki anlamı yok mu? Evet. Niçin sen sadece konumu alıyorsun? Ben farklı anlamadım kardeş, aynı şeyi söylüyoruz. Tamam mı? Tamam. Sen bana diyorsun ki, sen de, sen niçin sadece şey alıyorsun, evet. konu, yukarıda olduğunu anlıyorsun? Bak ben hiç almıyorum, ikisini alıyorum. Bitti, umumdur. Ne cevap vereceksin? Yani Allah hem yücedir, hem yüksektir. Bak iki anlamını da alıyorum, ne cevap vereceksin? Hem yücedir hem yüksektedir demek i̇ki, iki anlamıdır. Şimdi hem i̇ki yüceler, anlamı hem var. Yücedir demek yine orada olduğunu göstermez. Bak bak. Hay yücedir yüksekten ne demek? Hay hay bak. Şimdi sema yüksek. nedir? Onu hayır, onu, onu şimdi, Hocam siz dediniz ki hem yücedir hem yüksektir. Tamam onda bir sıkıntı yok. Hem yücedir hem yüksektir. Hay bak hayır yüksek kelimesini ben verdim. Sema'yı anlayacağız şimdi biz. Sema şimdi bak. Sema yüksekte olduğu için ben yüksek dedim. Sen ama şunu anla. Şimdi sen diyorsun ki semanın iki anlamı var. Birincisi yücelik anlamında sema Aynı işte benim sana ayetten örnek verdim ki biz kıyamete kadar müminleri kafirlerin üzerinde tuttuk. Yani böyle alt katlı onları üst katlı o anlamda değil değer olarak. Tamam aynı şekilde biz diyor semadan su indirdik. Demek ki kardeş o zaman hem e, manevi olarak yükseklik var burada hem de zati olarak yükseklik var. Semanın kendisinin Allah'ını demiyorum şimdi doğru mu? Allah semadadır dediğinde cariye sen tuttun bir manasını aldın bunun yücelik. Tamam evet. sen de bana diyorsun ki ya sen niçin o zaman eee... Mekan anlamını alıyorsun. Sema'nın bizzat kendisini. Ben sana diyorum ki, hayır ikisini alıyorum. Ne cevap vereceksin bana? O sizin görürsünüz Hocam bir şey diyemem. Hayır, hayır. Yani o zaman benim için anladım. bir işgal olmuyor. İşgal senin için. Sen iki manadan birini terk ettin, birini aldın. Anladın mı? Ben onu araştır diyorum işte. Anladım. Anladım. Ha, yaz onu. Hocam bir şey soracağız hemen. güzel. Ya şimdi bir kelime mesela istiva işte 16 anlamı varsa biz 16 anlamı almak tevri olmuyor değil mi? 16... Olmuyor. Neden? Çünkü istiva bir kelimesi vardır ki yanında onunla sadece uluv, yüksekte kast edilir. Bu da nedir? İsteva ala. E, delil getiriler. Kad <gülüyor> isteva bişirun ala le-i min gayri seyfin ve de min Bu şiiri delil getiriler, onda senedi yoktur. İsteva ala ile kullandığı halde yücelik kastedildiğine dair bunu deli getirdiler bir tek. Onda bir ölçüsü yoktur. Ama buraya kadar anladık inşallah. Tevil yok. Tevil yok diyoruz. Ama sen yine e, benim sözümü kesmeseydin. Ben sana mea'yı anlatacaktım. Onda bir, bir dahaki oturtum bir da, like da inşallah. Tamam mı kardeşim? Tamam, tamam.